Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz Bir Sanat ve Sanatçılar programında Yine birlikteyiz Biliyorsunuz bu programımız Edebiyattan müziğe, operadan, dansa Tiyatroya Halk Ezgilerine uzanan bir program. Ve bu programda bu alanların içinde yoğun emek vermiş, ünlenmiş sanatçılarımızı konuk ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Devlet Operası sanatçısı Zafer Erdaş. Zafer aynı zamanda benim yakın bir arkadaşım. Zaferciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ee, opera sanatçımızın e, konukluğunda kendisinin albümü de şu anda önümde duruyor. Buram Buram Anadolu başlıklı bu albümde Anadolu'yu dolaşan türküler yer alıyor. Şimdi birini dinleyelim. Zafer'cim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, istersen e, ilk önce güncelden başlayalım. Temsilinizin yeni çıktığını biliyorum. Evet. Premier'de yaptınız Yaptık. yakın bir zamanda. Bu temsilden söz eder misin bize? Evet e, bu Mozart'ın e, çok önemli operalarından birisi e, Figaro'nun düğünü operası. Aslında Figaro'nun düğünü biliyorsunuz Bombaşe'nin bir eseri ve tiyatro eseri olarak da daha önce oynandı. Mozart bu konuya çok ilgi duyuyor ve bunu beslemeye karar veriyor İşte librettosunda da Ponte yazıyor Ve opera eseri olarak sahneleniyor Ben de burada başrol karakterlerinden birisi olan Figaro'yu oynuyorum Yani başrolü oynuyorum daha doğrusu Kutluyoruz. Tabii ki bu eser şu anda Mehmet Ergüven'in rejisiyle sahnelendi aslında daha önce İzmir'de sahnelenmişti. Şimdi bizim Devlet Opera ve Balesi e, Genel Müdürlüğümüzün yeni bir uygulaması var. E, bu uygulamanın e, İstanbul ayağını e, şu anda Figaro'nun e, düğünü e, oluşturdu. E, genelde hem bu bir tasarruf hem de bu tür eserlerin e, bir rotasyon sistemiyle hı hı. farklı operalarda Oynanması gibi bir uygulamaya başla, başlanıldı. Bu e, genelde bizim yurt dışında da yapılan, Avrupa'da da yapılan bir e, şeydir. Bir eser işte atıyorum e, Bon Operası'nda oynamışsa daha sonra aynı eser üç tane, dört tane opera anlaşmalı. Küçük operalar Hı. genelde bunu evet, yapıyor. Evet. E, aynı eserin dekoru, kostümü e, ve rejisiyle işte Bon Operası'ndan sonra Damç e, Dağıt Operası'nda oynanıyor ya da Berlin Operası'nda oynanıyor. Daha çok bu küçük çaplı operalar için, bütçeleri daha dar olan operalar hı -hı, için hı -hı. gerçekleştirilen bir şey. Türkiye'de de bu tabii krizden de <gülüyor> kaynaklanan bir nedenden de olsa gerek. Türkiye'de de böyle bir uygulamaya başlandı. E, Figaro'nun düğünü daha önce İzmir Devlet Operası tarafından ve e, sanatçıları tarafından sahnelenmişti İzmir e, Devlet hı -hı. Operası'nda. Şimdi de aynı reji, dekor ve kons kostüm konseptiyle İstanbul Devleti Operabivalisi'nin sanatçıları tarafından sahneleniyor. Ben de işte 27 Ocak'ta ilk Figaro'nun düğünü temsilini yaptım. Ve 27 Ocak'ta önemli bir gün. Çünkü aynı zamanda Mozart'ın doğum günü. Evet, o da güzel. Evet, o, böyle bir günde de yapmak için verir. ayrı bir heyecan ve güzel bir çok tesadüf evet. oldu. Ee, tabii ki biliyorsunuz Figaro'nun düğünü aslında o dönemin e, koşulları içerisinde çok e, devrimci bir anlayışı sergiler. Çünkü Fransız ihtilalinin e, ana unsurlarından birisidir aslında Figaro'nun düğünü. İşte ilk sınıf mücadelesinin, hmm. e, aristokrasinin ve feodalitenin karşısına. Ee, yeni bir sınıfın doğmasını ve o sınıfın isyanını temsil, er, temsil eder bir yerde ve bunu alaycı bir şekilde hiciv yaparak e, orada yansıtır. O yüzden de e, zaten Figaro'nun düğünü e, Viyana'da ilk temsil yapılmamıştır bildiğim kadarıyla. E, zannediyorum Prag'da yapıldı ilk temsil e, ya da Paris'te mi şu anda hatırlayamıyorum. Evet. Bazı kesimler bundan rahatsız olmuştur o dönemin aristokrasi çevreleri. Şimdi oradan hızlı bir geçişle e, albüme geçmek istiyorum e, Zaferciğim. Buram Buram Anadolu başlıklı e, çok hoş hazırlanmış e, bir albüm. Türküler var bunun içinde. Evet. Neden türküler? Öncelikle bu türküleri... E, Kaydetmemin başka bir nedeni var. Bir kere ben konservatuar eğitimime başlamadan önce, oper eğitimime başlamadan önce babam bağlama çalardı ve bize de bir bağlama almıştı kardeşimle bana. İkimiz kavga ederek önce sen çalacaksın ben çalacağım diyerekten e, bağlama öğrenmiştik. Ve babam bizim evde halk müziği dinlenirdi. Babam güzel de türkü söylerdi bunun yanında. E, Tabi ilk kulak aşinalığımız türkülerle oldu müziğe karşı. İlgimiz Opera geçmişimiz daha sonra başlıyor Kariyerimiz daha sonra başlıyor Ve şunu gördüm Sonuçta bizim Anonim müziğimiz Ortak müziğimiz Ve opera sanatçıları yurt dışında e, Hep kendi Halk şarkılarını söylüyorlar İşte bunun en güzel örneklerinden birisi işte Domingo'dur Pavarotti'dir Carreras'tır e, Bu üç tenor zamanındaki birlikteyken yaptıkları konserlerde muhakkak kendi halk şarkılarını seslendirmişlerdir orkestra içinde. Yani bugün bir Napoli'ten şarkı dediğimiz zaman dinlediğiniz dediğiniz zaman bu bir aslında İtalyan halk şarkısıdır. İşte İspanyol halk şarkıları var. Aynı şekilde Domingo ve Karayras bunları söylemiştir. Biz opera sanatçı olarak kendi şarkılarımızı söylemekten neden kaçınıyoruz? Hep bunu düşünmüşümdür. ve Biraz da Devlet Operasyonu Balesi'nde yaptığımız ama adlı Serdar Yalçı'nın düzenlemelerini yaptığı evet. eserden sonra halkımız da buna çok büyük bir ilgi gösterdi. O eserden sonra ben de orada oynuyordum. Birçok insan neden siydi yapmıyorsunuz diye bana durmadan tanımlıyor. Serzenişlerde bulunmaya başlayınca i̇yi, iyi de i̇yi de Böyle yapmışlar. bir cesaret aldım Ve bu CD'yi çıkardım Çok güzel çok e, Şimdi e, e, türkülerin seçiminden Söz eder misin Zaferciğim Yani e, hangi bakış açısıyla Peş peşe geldi bu türküler Neden bu, e, e, bu türküler de bir başkası Yani ötekiler içerisinden seçip ayıkladığın şey elbette ki bu türküler tabii. Seçim bunun ana şeyi ne acaba e, Nedeni Şimdi şöyle seçim yaparken dikkat ettiğim unsurlardan bir tanesi öncelikle sesime ve benim ruh yapıma uygun Türkler olmasına dikkat ettim. Hı hı. İkincisi bu seçkiyi yaparken tabii ki orkestra şefimiz ve besteci çok sevgili dostum Serdar Yalçın'la birlikte bunları değerlendirdik. Birçok Türkiye içerisinden bu seçkileri yaptık. Öncelikle bu seçkileri yaparken bir de şunu şey yaptık. Çünkü 12 tane parça var burada hı hı. türkü. Bunları seçerken yöresel dağılımlara da özen göstermeye hı hı. çalıştık. Hatta güzel, o, güzel. sadece Anadolu değil burada Rumeli de var. Hı hı hı. Hatta bundan sonraki dinleyeceğimiz türküde bir Rumeli türküsü olacak. Bunlara dikkat ettim. Ve bununla birlikte... Çok bilinen türküler olmasını özellikle tercih ettim. Bunda bazı insanlar vardı ya bu çok söylendi bunu tekrar bir CD'ye koymanın anlamı yok. Bilakis ben tam tersine aradaki yorum farkının daha iyi net anlaşılabilmesi için çok öncelikle çok bilinen halkın kulağında çok yer etmiş eserleri seçtim ki ee, insanlar o farkı daha iyi kavrayabilsinler değil, değil. diye. Oranlasın, bir karşı Oranlasın. Tabii, özellikle biraz Çok, e, doğru bir bu konuda kendime biraz fazla güveniyorum galiba. Evet, ne güzel elbette ki öyle. <gülüyor> Yaptığımız işlerde iddialı olacağız elbette ki öyle. Şimdi e, şeye gidelim Zafer ta e, öğrencilik yıllarına. Evet. E, Şan bölümünü konservatuarını kazanıp orada eğitim gördün. Evet. Peki bu demin sözünü ettin e, babam bağlama çalardı. Ee, sesi güzel de bir sesi vardı. Bunların bir yönlendirmesi oldu elbette değil mi? Neden Yok yani, o... aslında öyle bir yönlendirme olmadı. Yani genelde öyle bir Hı. yönlendirme olur ama biz biraz hani su yolunu bulur misali. E, kendi kendimize farkında olmadan bazı şeyleri e, yakaladık. Biraz da tesadüfler bizi oraya sürükledi. Yoksa benim hayalimde bir e, müzisyen olmak ya da bir opera şarkısı olmak gibi bir hayalim hiç olmadı gerçek noktası yani. çok hayır mesela tiyatroya ya da sinema bölümüne bir öğrenci gider bu hiç ben olağan karşılıyorum bunu tamam fakat bir opera yani çok engebeli bir yol gibi sanki Tabii sanki seçmeli çok yabancı gibi, bir, evet. e, bir sanat Hı. branşı benim hakikaten biraz tesadüfler e, beni getirdi bu noktaya e, müzikle <gülüyor> ilgilenmem de aslında ilgilenmem de ee, biraz tesadüf ben hiçbir zaman müziği profesyonel olarak hayatımın içinde düşünmüyordum. Yani üniversitede işte siyasal bilgiler ya da harici bölümünü Hı -hı. okuyup ya diplomat ya da işte bir devlet e, şeyinde e, kaymakam, vali ya da üst düzey bürokrat olmak gibi bir hayalim vardı. Devlet görevlisi olmak vardı. Şimdi de devlet görevlisiyim gerçi ama... Evet. Ee, ...o şekilde değil... ...sanatımla devletime hizmet ediyorum... ...elbette ki... ...en önemlisi de bence bu tabii ki... Tabii. ...her şey bunun üzerinde bina ediliyor... ...tabii kesinlikle... ...sanat ne kadar gelişirse ekonomi de o kadar düzelir diye inanıyorum... Ee, ...tabii ki yani... ...şimdi hep... ...bazen işte... ...söyleşilere gidiyorum... ...özellikle... ...öğrencilere, genç öğrencilerle konuşurken... ...şunu söylüyorum... ...arkadaşlar diyorum... Ee, bir insan sinemaya gitmeden yaşayabilir mi? Evet. Yaşayabilir. Tiyatroya gitmeden yaşayabilir mi? Yaşayabilir. İşte müzik dinlemeden yaşayabilir misiniz? Yaşayabilirsiniz. Ne bileyim işte bir operaya gitmeden ya da dans seyretmeden bir resim sergisine gitmezseniz hayatınızda bunların büyük bir eksikliğini duyar mısınız? Ama karnınız aç ise bunu hemen hissedersiniz ya da canınız yandığında... Bunu hemen hissedersiniz ama sanatın eksikliğini hissetmeniz e, ancak onun farkına vardıktan sonra oluşur. Bu da bir eğitim süreçtir, bir terbiyedir. Güzel. Bunu e, söyleyelim yoksa e, sanatsız bir hayat yaşayabilirsiniz, yaşayanlar da var. Ama o zaman e, niçin gerekli sanat? Sanatın bize katkısı ne? Bunu düşünmek lazım. Evet. Yani biz niye operaya gidiyoruz ya da niye tiyatroya gidiyoruz? Sinemaya gidiyoruz. Bir konsere, bir isim sergisine, bir heykel sergisine gidiyoruz. Müzeleri geziyoruz, sanatsal eserleri Hı -hı. E, bakıp bundan bir keyif almaya çalışıyoruz. Bunun bir eğitim süreci var. Ve bu eğitim süreci içerisinde size bir duygu yükleniyor. Bu duygu da aslında nedir? Estetik duygu. Sanat bize neyi kazandırıyor? baktığınız zaman estetik kazandırıyor. Yani güzel ile çirkinin ayırdına varmayı evet, öğretiyor evet, bize. Evet. Sanatsız bir hayat neye benzer? Ben hep onu söylüyorum. O zaman e, bizim diğer e, canlılardan yani hayvanlardan hiçbir farkımız olmaz. Evet. Hayvanlar da e, yemek yiyor. Hayvanlar da çiftleşiyor. Evet. E, hayvanların da karnı acıkıyor. Onlar da uyuyor, yatıyor. Ee, bu rutin işleri insanlar da yapıyor Demek ki bizi hayvanlardan ayrı, ayrı kılan yeah. Değer bence sanat yeah. Biraz çok e, radikal bir söyleme Yok yok yo, yo, bence çok, e, çok doğru O zaman bizim onlardan bir farkımız olmuyor Yani bir güzel bir melodiyi duyup da Bir insan hislenmiyorsa Ne bileyim bir e, şiiri dinlediğinde Belli bir duyguya kapılmıyorsa O insan benim için yaşamış yaşamamış Hiçbir farkı yok benim için. Çok haklısın. Mezarlıklardaki Çok haklısın. O, o mezar taşlarından başka bir anlamı ifade etmiyor benim için. Çok haklısın. Çok haklısın. sefer bir de ben e, şunu söyle, e, öğrenmek istiyorum doğrusu. Yani bu benim biraz şaşırdığım bir şey. E, bilisizliğimi bağışlarsa. Estağfurullah rica ederim. Şimdi e, AKM'de ben de devlet tiyatrosuna çalışıyorum sevgili dinleyiciler tabii ki aynı binanın AKM binasının içerisinde devlet operası da, balesi de var. Başka kuruluşlarımız, sanat kuruluşları daha var. Vardı. Şimdi, vardı. Tabii şu an doğru. Şu anda orası bomboş duruyor. Şimdi orada operanın ya da balenin bir temsili çıktığı zaman yani en azından bir gün, iki gün bir temsil şeye, provaya bakarız. Merak ederiz acaba neyi çalışıyorlar diye. E şimdi baktım ki benim kızım da orada çocuk korusuna dışarıdan çalışmıştı. Prens Igor. E Rusça oynanıyor. E bir Oradan bakıyorum bir İ İtalyanca opera temsilli. Yani bunu nasıl başarıyorsunuz? Ben bu hayretler içinde kalıyorum doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki e, dil, bilmediğiniz bir dilde Nasıl oluyor Bir operayı bu? komple söylüyorsunuz. Her dili bilmek mümkün olmuyor. Bilindiği zaman tabii ki ne kadar güzel, ne kadar bir şans o dili bilerek söylemek tabii ki büyük bir evet. şans. Ama işte Rusça bir Rus operası üstelik yani ya. Rusça öğrenmek gibi bir şeyiniz zamanınız olmuyor Rusçayı bildiğiniz. Yani. Şey. Ama tabii ki biz o Rusçanın fonetik diksiyonunu öğreniyoruz o esnada. Allah Allah. Çok ee, şaşırtıcı bir şey Oraya tabi Rusça bilen hocalar ya da arkadaşlarımız geliyor. Ee, bizim operamızda da e, çok önemli, çok değerli e, Rus kökenli e, korepetitörlerimiz, piyanistlerimiz var. Orkestra şeflerimiz var. Onlar bu konuda bize gerçekten çok yardımcı oldular. E, Telefuzlarda, kelimelerin fonetik aksanlarında hı hı. E, bize gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Ondan sonra tabi biraz ezber olayına geçiyor. Sadece müzikle birlikte o söz geldikten sonra e, ezber olayı rahat oluyor. E, ve İtalyanca'da da bu, Fransızca'da da bu. Yani çok ilginç. Bilmiyorum ben buna bir türlü inanamıyorum. Yani şaşırtıcı <gülüyor> bir şey, şaşırtıcı bir şey. Hiç yani aklım almıyor doğrusu. E, o, o kadar temsil izledim tabii ki. Yani müthiş başarılıydı da. Hatta Prensi Igor'da 6 yazı geçiyordu sahnede. Evet. Alt yazı evet. geçiyordu. Falan, yani şaşırtıcı bir şey bilmiyorum. Yani ben buna e, seyretmeza inanmam. İnanmam. İnsanlar da çok şaşırdı. Benim de mesela İzmir Operası'nda görev yaptığım sıralarda e, Faust e, Grundon'un Faust operasını oynamıştık. Orada Mephistopheles'i oynuyordum yani şeytanı Hı -hı. oynuyordum. Bir Fransız kültürden de bir hoca gelmişti bize Fransızca aksanları falan telaffuzları gösterdi. Bayağı da çalıştırdı. Bununla birlikte e, eser bitti, o, o esnada tebriğe bir hanım geldi, sonradan öğrendim. E, Fransız e, konsolosuymuş hanım. E, ben Benle Fransızca konuşmaya başladı, ben de özür dileyerek Fransızca bilmediğimi söyleyince <gülüyor> çok şaşırdı. O kadar diksiyonunuz, o kadar aksanlarınız doğruydu ki ben sizi Fransızca konuşuyor evet, zannettim evet, dedi. ya evet, evet. Bu da benim gerçek için gerçek. güzel bir iltifat Herhalde, oldu. Evet, müthiş müthiş. Peki Zaferciğim şimdi hangi türküyü dinliyoruz? Şimdi isterseniz ee, bir Romeli türküsü dinleyelim. Çok güzel. E, bunu herkes bilir zannediyorum. Drama Köprüsü'nü dinleyelim ne dersiniz? Doğru, çok mutlu oluruz. Sevgili dinleyicilerimiz Drama altı, türküyü dinliyoruz. Rıda Sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sevgili dostum, sanatçı arkadaşım Zafer Erdaş'a tekrar teşekkür ediyorum. Zafer hoş geldin ve e, kabul ettiğin için de çok mutlu olduğumuzu bildirmek isteriz. Şimdi hangi e, türküyü dinliyoruz Zaferciğim? Şimdi isterseniz CD'mdeki bir Yozgat türküsünü dinleyebiliriz. Arpa Buğday daha neler? Ardından haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu buğday çiçeği olur aman arpa buğday çiçeği olur aman güzeller güleç olur yavrum güzeller güleç olur Beyil vermem güzele aman beyil vermem güzele aman ayrılmaz gücü olur yavrum ayrılmaz gücü babam Arpa buğday seçerim Aman yolum budur geçerim Aman yolum budur geçerim Kınamayın ahbaplar ap Aman kınamayın ahbaplar ap Aman güzelleri seçerim Yavrum güzelleri seçerim Aman döne döne döne yar geliyor sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz